Günaydın Bir Dolap Kitabı, hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, çok acayip günlerden e, geçiyoruz. ve e, Neşeli Çocuk Kitaplarından bahsetmek giderek zorlaşıyor ama e, güzel şeyler de olmuyor değil. E, bugün programımıza e, böyle iki haberle, güzel iki haberle başlamak istiyoruz. Üstelik gündemle de son derece ilgili iki güzel haber bunlar. Bunlardan bir tanesinin başlangıcı korkunç. Kırşehir'de Gül Kitabevi yakıldı 8 Eylül 2015'te. Hangi akıl tutulması sonucu? Gerçi akıl beyinde olabilecek bir şey. Hani neyse karıştırmayayım. Ama güzel haber şu: Tudem yayın grubunun yaptığı bir duyuru var. Destek çağrısında bulundu. Kırşehir Gül Kitabevi tekrar kuruluyor destek vermek isteyenler TUDEM yayın grubunun Facebook sayfasında mesela duyuruyu ve destek olma yöntemlerini bulabilirler. Kolaylıkla. Bu önemli bir şey. Kırşehir Gül Kitab yeniden kurulacak olması. İkinci haber. Çocuk kitapları Çocuk kitabı çizerleri grubu var Facebook'ta. Bu grupta Barış için çiziyoruz hashtag'iyle bir e, kampanya başlatıldı. Çizerler e, Barış için gönüllü olarak bir şeyler çizip paylaşıyorlar. E, takip etmek için işte Barış için çiziyoruz hashtag'ini e, hemen yazıp tıklayabilirsiniz. E, Aylin Kaplan ve Esra İlter Demir Black e, tarafından sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam e, ortaya atıldı bu fikir. E, ve hemen e, benimsendi. E, bu da Çocuk kitapları dünyasıyla ilgili evet, güzel... Çizer olmak da gerekmiyor bunun için. Evet evet Herkes... çizer olmak da gerekmiyor. Yazarlar, ee, çizerler, okurlar. E, yani içinizden ne geliyorsa çizip paylaşabilirsiniz. Evet, şimdi e, ilginç i̇lk bir kitap. İlk kitabımızla evet, başlayalım. İlginç bir kitapla e, başlıyoruz. Kırmızı Kedi Çocuktan Türkçesi çıktı bu kitabın. E, Margaret Atwood tarafından yazılıp resimlenmiş... Bir kitap ama yazılıp derken anlatacağım biraz sonra. Gerçekten hı hı. yazılmış. Elle yazılmış çünkü. Ağacın en tepesinde. İlk Nur Özdemir'in çevirisi. A, a, kitabın önemli bir iki özelliği var. Yani kitabı anlatmadan önce onları anlatmak istiyorum. A, kitabın başında Margaret Atwood'un kitapla ilgili paylaştığı a, bazı bilgiler var. A, diyor ki Kanada'da Çocuk kitaplarının ilk yayınladığı, yayınlandığı yıllarda bu kitabı resimlemiş. E, fakat e, yani şöyle ilginç bilgiler var. O zamanlarda sadece iki renk kullanabiliyorlarmış. Çünkü üçüncü rengi de katınca çok pahalıya çıkıyormuş bu hmm. iş. E, dolayısıyla sadece e, kırmızı ve mavi bir de bu ikisinin karışımı olan tuhaf bir kahverengi diyor kendi ifadesiyle. Hmm. E, kitabın renkleri o yüzden böyle. Üçüncü bir renk kullanmamak için. Evet ilginç bilgiler devam ediyor. Ee, kitabın tamamını elle yazmış. Yani elle yazdım derken kitabı çalışırken, üretmeye çalışırken elle yazmaktan, müsveddesini filan tutmaktan bahsetmiyorum. Yani kitabın içindeki e, basılı şey yani tipografiyi elle yapmış. Hı hı. E, gerçekten de. E, ve e, daha sonra e, bu şeyleri işte şey söyleyeyim serigrafi tekniğiyle işte bir ustayla ile birlikte çoğaltmışlar kitabı ve kendisi de daha önce işte üniversite yıllarında falan bu baskı işleriyle bir şekilde ilgilendiği için maliyeti düşürmek adına yapabileceği her şeyi yapmış. <Gülüyor> kitap bu açıdan çok ilginç. Evet. Baya emek. Yani. Var. Emek var, azim var yani çok yani gerçekten... Yani yazmış, resimlemiş ve yapmış. Yapmış da bu kitabı. kitabı yapmış yani yazmış ve resimlemiş yetmiyor aslında evet. gerçekten de. Bu kitabı bildiğiniz baştan sona yapmış. Tabii Türkçe baskıda aynı fontları bulamıyoruz yani onun el yazısıyla doğal olarak çünkü ha, çevriliyor. Ben onu soracaktım evet. Tabii yani hani o fontlar belki üretilse yine aynı tadı vermez tabii de. evet. Ee, sonuçta o fontlarla değil ama bu hikayeyi bilmek ve açıp internet diye bir şey var Yine kitabın orijinal halini bulmak çok zor değil ee, fontları da görmek mümkün dolayısıyla elle yazılmış halini kitabın görmek mümkün ee, kitabın ölçümünden bahsedeyim şimdi birazcık bir ağacın tepesinde yaşayan en tepesinde ama yaşayan iki kardeş var işte Mutlu Mesut ağacın en tepesinde yaşıyorlar çok keyifliler böyle işte şahane bir şekilde takılıyorlar orada işte yağmur yani güneşli havalarda hiç dertleri yok da yağmur yağınca biraz sıkıntı oluyor ama zaten şemsiyesiz değiller filan hani öyle güzel geçiyor işte yaşlı ağaçların çok sevdiklerini söylüyorlar mesela ilkbaharda işte dallarında sallanıyorlar falan sonra sonbaharda işte dallarında dans ediyorlar vesaire yani hala keyifleri yerinde ama bazen rüzgar çok sert estiğinde işte tutunup kalıyorlar yani kıpırdama öksürme bile yani filan diye bir uyarı var burada. kardeşlerin yaptı. Derken bir gün yani bu yaşamları böyle sürerken bir gün iki kunduz gelip çocukların ace çıkıp inmesini sağlayan merdiveni yiyor. Hmm. Ee, ne olacak şimdi? İşte ne olacak şimdi? Bunlar tabii ki nasıl ineceğiz biz ağaçtan? diye yani ağaçta artık mahsur kalıyorlar. Hı -hı. Şöyle de bakabiliriz. Artık ağaçta kalmaya mecburlar. Hı -hı. Ee, ne oluyor? Bu sefer birdenbire bir mutsuzluk başlıyor. Yani ne konuşacak kimse var ne görecek bir şey var. Sıcak suda kalmadı artık ağacın tepesinde burada bir muslukları falan var ağacın dalından yani, yani sıcak su kalmadı derken. İşte telefonları da yok, çörekleri de bitmiş, çayları da tükenmiş. Ne yapacağız biz şimdi yaprakları mı yiyeceğiz acilen en falan. Yani mutsuzlar giderek daha mutsuz oluyorlar. Kendilerini kötü hissediyorlar ve zor durumdalar. Yani, e, fakat derken... Ha? Yani en sevdikleri yer bir anda evet, işte hapishaneleri bu, haline geldi. Aynen işte bu çok önemli bir nokta zaten. E, bu arada ağaçta hep onlara eşlik eden, bir şekilde onların yakınlarında bulunan bir baykuş var zaten. Bu baykuşun işte artık... Biz sonsuza kadar bu ağaçta mı kalacağız diye tam da sordukları sırada kardeşlerim baykuşun gittiğini görüyoruz. Sonra böyle maskeli bir baykuş geliyor, kocaman bir baykuş. İşte kurtarıyor bu iki kardeşi. Bizim diğer baykuş çağırmış bunu yani belli ki. Sonra işte onları indiriyor ağaçtan. Şimdi ama bu sefer de tekrar ağaca tırmanmak istiyorlar. E ne yapacağız? Ne yapacağız? Gidiyorlar bir işte bir iki iskemle falan buluyorlar. Masa buluyorlar. Ee, ve ağaca merdiven yerine bu sefer ağaca basamak yapıyorlar. Ağaca çakarak bu şeylerden elde ettikleri malzemeleri iskemle ve masalardan. Ve e, işte ağaca o basamaklardan çıkıp inmeye başlıyorlar. En son cümlesi de gerek yok ki merdiveni ağacımızda yaşamak için diye. Bitiyor ve dalda en son karede de ağacın dalına kıvrılmış, üstlerini örtmüş. Uyuyorlar baykuş yine orada, ağaç yine meyve vermiş Mesela e, Kitap böyle bitiyor. Aslında e, kitap tabii ilk okunduğu zaman böyle bir ee yani hani bir, bir, bir şey demiyormuş gibi geliyor insana. Kısa cümleler, basit cümleler. Yani hani zaten aslında tuhaf bir sürü durum var. Hı hı. E, i̇şte ağacın tepesinde sıcak su, hani... Yani, gibi Ama e, şu açıdan bakmak gerekiyor sanırım. E, şimdi o açının ne olduğunu söylemeden önce şunu söylemem lazım. Bence yine e, bir şekilde gündemle çok iyi örtüşüyor bu kitap. E, bu, yine bu kitabı anlatmayı tercih etmemin nedenlerinden bir tanesi. En önemli nedeni bu şu anda benim için. E, bu iki kardeş bu ağacın tepesini evleri olarak seçtiklerinde... Hiçbir sorun yaşamadan orada mutlu mesut hı hı. günlerini geçiriyorlardı. Çıkıp inebiliyorlardı ama gidip gelebiliyorlardı. Başka yani bir olanakları vardı. Ağaçtan inebilirlerdi. Hı hı. Ne zaman ki ağaçta mahsur kaldılar, iki kunduz gelip e, merdivenlerini yedi. Onlar artık o ağaçta bir tür hapis kaldılar. Hı hı. İşte o zaman işin rengi değişmeye başladı. E, bu ağaçtan kaçmanın yollarını bulmaya çalıştılar o zaman. Hı hı. Yani mülteci olmaya hemen razıydılar o anda. Çünkü artık zulüm altındalar diye bakabiliriz. Çünkü artık ağaçta hapisler. Hı hı. Çünkü artık özgür iradeleriyle bu ağaçta bulunmuyorlar. Hı hı. Artık bu ağaçta bulunmak zorundalar. Orada, yaşat orada yaşamak zorundalar artık. Böyle hissediyorlar. Dolayısıyla da bu ağaçtan kaçmak için... Yani bir tür evini terk etmek, vatanını terk Hı -hı. etmek mi diyeyim artık vatan sözcüğü de biraz şaibeli bir sözcük ama e, son derece elverişli bir ortam artık çünkü mecburlar. E, ne zaman ki e, ağaçtan kurtarılıyorlar Hı -hı. tekrar yere inebiliyorlar ancak o zaman ağaca geri dönmenin yolunu buluyorlar ve bu sefer buldukları yöntem bir öncekinden daha sağlam. Hı -hı. Ve inip çıkmayı sağlayacak. Yine kendi özgür iradeleriyle orada kalmalarını sağlayacak yöntem. Bunun gündemle alakası ne derseniz. Ee, i̇şte e, botlarla bir yere ulaşmaya çalışan mültecilere bakmanız. E, Cizre'den gelen haberlere bakmanız aslında yeterli. E, ve bizim e, bu kavramları çocuklara anlatmak için. Yani bu olup bitenleri çocuklara anlatamayız zaten herhalde. Anlatırsak da yazık yani çocuklar niye bunu şu anda bir bilmiyorum yani anlatmak çok doğru gelmiyor yaşanan bu korkunç olayları olduğu gibi anlatmaktan bahsediyorum ben tabi bana hiç doğru gelmiyor ama anlatmanın bir yolunu bulmak zorunda değil miyiz peki evet. çünkü bu dünyada yaşıyor yani onlarda bir ve takım bunlar şeyler oluyor duyuyorlar. ve üstelik bir takım Siz şeyler istemez. duyup hayal güçlerini kullanarak belki de onları hiç olmadık anlamlarla yoğurarak başka başka yorumlar katarak onun yerine Belli kavramları anlatmamız gerekiyor. Mesela burada bu iki çocuğun özgür iradeleriyle, istekleriyle, seçerek bu ağaçta yaşadıkları zamanki mutluluklarıyla hı hı. bu ağaçta yaşamak zorunda bırakıldıklarında, kendi evlerinde hapis tutulduklarında nasıl tepki verdiklerine bakmak, bu iki durum arasındaki karşıtlığı çocuklarla beraber bu kitap üzerinden rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Hı hı. Ee, gündemden hiç bahsetmeden onlara gündemi anlatmak gibi de geldi bana. Benim için kitabın önemi buradan kaynaklandı ve o yüzden bu kitabı anlatmak istedim. Çünkü korkunç şeyler yaşıyoruz ve çocuklar içinde bir bellek oluşturmak zorundayız. Aynı korkunç şeyleri, yani bu korkunç şeyleri daha önce yaşamıştık. Evet. Bir kez daha yaşamamak için bir bellek oluşturmak zorundayız ve bunun içinde çok akılcı, çok barışçı, ee, ve çocukların e, omzuna fazla yük bindirmeyen, onların umudunu köreltmeyen yöntemler bulmamız lazım. Ee, bu kitap bunun yöntemlerinden bir tanesi olabilir. Evet. E, Margaret, ee, Margaret Atwood'un Ağacın En Tepesinde adlı kitabından söz ettik. İlk Nur Özdemir'in Türkçesiyle Kırmızı Kedi Çocuk'tan yayınlandı. Ee, bu kitabı armağan edeceğiz. Birdolapkitap.com'da bu Yayının bant kaydını yayınladığımızda yorum bırakan takipçilerimizden birine çekilişle Ağacın En Tepesinde adlı kitabı Armağan edeceğiz. Ee, bir müzik arası verelim. Evet, ee, müzik de yine gündemle çok ilişkili olduğunu düşünüyorum. Biraz uzak bir yerlerden geliyor. Ee, Mirim Makabe de söyleyecek ee, Kavleza adlı şarkıyı. Ee, 1966 yılından bir kayıt bu. Kauleza is a South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, Kauleza, Mama, which simply means, hurry, Mama, please. Please don't let them catch you. Kau mama, kau mama, mama, mama, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları Programı 1 Dolar Kitap. Neyle devam ediyor? Ee, Rold ile devam ediyor. Ee, yayının başında neşeli çocuk kitapları hakkında konuşmak bile zor geliyor dedin. adına bahsetmek lazım. Çok belki. haklısın. Ee, o yüzden ben de bugün beni mutlu edecek bir şey seçmek istedim. Ee, bugün Rold Dağ'ın doğum günü. Hı. 13 Eylül. E, 99. Hı. Yaş günü. Ee, o yüzden Roldal'ın Yaman Tilki kitabından söz etmek istiyorum bugün. Daha önce e, önceki yıllarda Roldal özel yayını da yapmıştık. O yüzden uzun uzun Roldal'dan bahsetmek istemiyorum. Zaten süremiz de yetmez. O yüzden Yaman Tilki'den azıcık söz edeyim. Ee, her Roldal kitabında olduğu gibi burada da çok e, zeki, sivri zeka bir baş kahraman hı hı. E, ve e, akıllı olduklarını sanıp e, <gülüyor> aptallıklarının kurbanı olan kötü kahraman karakterler var. E, ve akıl her zaman e, yeniyor. Ava giden avlanıyor. Yani bu kitabın özeti. Ava giden <gülüyor> evet, avlanır. Ava giden avlanır evet. e, Can Çocuk'tan çıktı Yaman Tilki. E, Gönül Çapan Türkçesi ile... E, Quentin Blake'in resimleri süslüyor. Ki o da ayrı bir durum gibi. Evet, Rowling'la onun yakın arkadaşı ve kitapların resimleyen illüstratör. Hikayemiz bay tilki ve onunla mücadeleye girişme gafletinde bulunan üç çiftçinin hikayesini anlatıyor. Bu çiftçiler zengin, çok zengin ancak e, ellerindekiyle yetinmeyi bilmeyen pinti ve gözlerin hırs bürümüş 3 e, adam. E, çiftçi Bagis, çiftçi Bans ve çiftçi Bean. E, bunlardan ilkinin bir tavuk çiftliği var ve binlerce tavuk yetiştiriyor. Ve her gün mutlaka 3 tane haşlanmış tavuk yiyor. E, tavuk yemekten böyle iyice şişmiş bir adam. İkincisi ufak tefek bir adam, o da kaz çiftliğine sahip Hı. ve her gün pide arasında kaz ciğeri yiyor. Ay Allah çok korkunç bunlar. <gülüyor> evet. E, üçüncüsü de BİN, e, diğerlerinin aksine zayıf, sıska, kupkuru bir adam, e, hindi ve elma yetiştiriyor. E, ama ne hindi yiyor ne elmayı, elma şırası ile besleniyor. Sadece elma şırası içiyor. Al e, bir model daha. <gülüyor> Üç tane böyle tip. Bizim tilkimizde işte dört tane tilki yavrusu olan, tilkiye hanımla evli, e, <gülüyor> kibar, sevimli bir aile babası e, ve ailesini doyurmak için, her baba gibi, işte çocuklarının karnını doyurmak için eve yemek getirmek için uğraşıyor. Tek amacı bu ve, ve zaman zaman bu çiftlikleri ziyaret ediyor. Biraz tavuk alıyor oradan, hmm. öbüründen biraz kaz ciğeri alıyor, diğerinden işte şıra alıyor. Ama artık bu çiftçilerin canına taketmiş etmiş durumda çünkü e, katlanamıyorlar böyle bir şey olmasına ve tilkiye savaş açıyorlar. Onun kovuğunun başında nöbet tutmaya başlıyorlar ve oradan çıktığı anda haklayacağız onu diyorlar. Tilki e, her zaman bu çiftçilerin kokusunu almakla övünüyor. Ama o gece çiftçiler öyle bir yerleşiyorlar ki, rüzgarı da karşıdan hmm. aldıkları için kokuları gitmiyor tilkinin burnuna. Neyse ki ayın pırıltısı namlunun birinin üstüne vuruyor ve tilki son anda fark edip tekrar deliye kaçıyor. kuyruğundan oluyor. Hmm. Kuyruğundan vuruluyor. Güzelim kuyruğu gidiyor. Ve çiftçiler işte onun tekrar çıkmasını beklemek yerine kazalım deliği Hı -hı. diyorlar kazıp içeriye girelim bulalım ve haklayalım e, tilki de akıllı ya hemen kazın çocuklar deyip başlıyorlar kazmaya aşağıdan tünel Hı -hı. kazmaya başlıyorlar çiftçiler yukarıdan kazıyor bal tilki aşağıdan kazıyor ailesiyle ve böyle bir kazma ko kazma yarışı kaçıp kovalamaca başlıyor ama bu kadarla kalmıyor tabi çiftçiler e, ertesi gün traktörlerle kepçelerle Hı -hı. geliyorlar oraya ee, öbürleri ha babam kazıyorlar, günlerce kazıyorlar ve artık açlıktan e, sefil olmuş durumdalar. Ama neyse ki Bay Tilki'nin e, sivri zekası burada devreye giriyor ve sonunda e, ne yapacağını buluyor kazın hı hı. çocuklarım diyor. Son bir kez kazalım diyor. Çok da yani şey dil de çok dili evet. çok güzel. Bak tilkinin nasıl konuştuğunu anlatamam. Bunu okumanız lazım. Yani tam bir beyefendi. Burada demek ki çeviri de e, oldukça etkili evet, bir çeviri. Evet. çevirisi de çok. Editörlük güzel. de oldukça etkili, etkili bir editörlük. Evet. E, Keyifle okutuyor gerçekten. E, ve tünel kazarak tek tek çift çiftliklerin hı hı. altına gitmeye başlıyorlar. Bu arada yolda işte. Bay Porsuk'la karşılaşıyorlar. Bay Porsuk işte evi talan olmuş. İşte, çoluk çocuk aç sefil durumdalar. Hmm. Çünkü etraftaki e, toprak çiftçiler tarafından iyice kaldırılıyor yani alt üst ediliyor. E, öğreniyorlar ki tavşan ailesi zor durumda. Gelincik ailesi zor durumda. Ee, ama Bay Tilki üzülmeyin diyor bu akşam hepimiz bize yemeğe davetlisiniz diyor. çocukları yolluyor işte hanım <gülüyor> <bir> <gülüyor> sofraya hazırlay işte misafirler gelecek haber gönderiliyor falan tek tek çiftliklere uğrayarak e, diğerleri öbür tarafta hala Aha, kazıp Başta bu sefer yakalayacağız bu sefer elimize geçecek diye kazıp duruyorlar ve e, ama giden avlanır evet. aslında bir yandan bir Toki hikayesi gibi bir şeymiş <gülüyor> <gülüyor> öyle de bakılabilir evet. ee, çok eğlenceli çok keyifli bir hikaye bu ee, Yaman Tilki bunun filmi de animasyon filmi de yapılmıştı ee, stop motion tekniğiyle ee, gerçekten keyifli bir film o, e, her zamanın olduğu gibi hikayeden biraz daha farklı Yani öykü değişmiyor ama e, karakterler birazcık daha karakterler arasındaki ilişkiler de Azıcık e, renklendirilmiş, canlandırılmış. Orada tam böyle bir operasyon hmm. hazırlanıyor Porsuk ve diğerleri de daha aktif olarak işin içindeler. E, sonra işte o Elma Şırası'nın durduğu mahzende bir sıçant karakteri. Ha, yani. evet mesela ya, o da hatırladım. E, çok keyifli bir tip kötü karakter. O da yani şey anti kahraman <Gülüyor> mı ona bilmiyorum ama. E, burada Porsuk'la Tilki arasında geçen bir e, diyalog da var. O da ilginç. Ee, üzülmüyor musun tilkiciğim diyor Porsuk. Üzülmek mi neden diye soruyor Tilki Bey. Bütün bu hırsızlıklar hmm. diyor. Tilki Bey kazmayı bırakıp acaba aklını mı kaçırdı diye porsuğa bakmaya başladı. Aziz'im Porsuk Efendi dedi. Bana, bana dünyada çocukları açlıktan ölmek üzere olan bir babaya birkaç tane tavuk aşırdı diye kızacak bir kişi gösterebilir misin diye soruyor ve bu konu üzerine tartışıyorlar. Hmm. E, Roldağlı'nın kitaplarında ee, bu tip hani, ahlakı, eh, ahlak anlayışını sorgulamak hmm. çok da rastlanan bir şey. yani Ters köşeye yatırmak. Evet, e, normalde kesinlikle olmaz, yanlış denilen bir sürü davranış. Mesela e, Dünya Şampiyonu Deni'de de var özel evet, bir evet. örnek. E, bir anda gerçekten ters köşeye yatırıyor ve başka bir gözle görmeye başlıyorsun ve düşünmeye başlıyorsun. Gerçekten de aslında öyle değilmiş dedirtiyor sana. Ee, abartılı karakterler yine e, bayağı insanın kafasını kurcalatıyor düşündürtmeyen Dolayısıyla çocukların da bazı konuları düşünmelerine tartmalarına ee, başka türlü başka olabileceğine bilmelerine dair... e, yol Hı -hı. açıyor. E, o yüzden e, rol dağlı her okuduğunda, Yine çok seviyorum. <gülüyor> Yaman Tilki'yi de bu yayından önce tekrar okudum ve gerçekten çok keyif aldım. Hatta üstüne oturup tekrar filmini de izleyeceğim. Aa, ben de izleyeceğim. Yaman Tilki'yi Rolt Dağlı, Rolt Dağlı'nın diğer bütün kitaplarını da ben gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Hem çocuklara hem çocuk kitaplarından hoşlanan herkese. Evet sanırım. Artık bitirmeliyiz. Evet, bugünlük bir dolap kitabın sonuna geldik. Gelecek hafta umarım daha güzel bir yayında daha güzel haberlerle burada oluruz. Evet, barış olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.